Ağzı belli Allah'tan Şeytan Efemeyi yalan mı? Unzil eli k' Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقُ onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُ بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدَرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak, Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır. Cennâtu adenin yedekulûneha ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve durriyâtihim, ve durriyâtihim ve, durriyâtihim ve اِكَتُ يَدَخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ Onlar ad cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ Melekler onlara sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler. وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ ويقطعون ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرض. ويفسدون فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سور. Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir. Allah ya tut rızqa ve yadır ve fil axırat Allah rızkı dilediği kimse için genişletir dilediğine de daraltır. altır inkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir memfahetten ibarettir. Ve yâ ul-lâzîn kethûlûlâ unzil ʿalayhi قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابِ İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? derler. Sen de ki, şüphesiz ki Allah dilediğini saktırır, ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Al-lladin ve tawma in kulubu bi zikri-llah. Ala kulub. Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki. Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur. Ellezine amanu ve ve İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır. Kezalike ersalnak fe أمة قد خلقت قبلها أمم لتتلوا عليهم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يتركون بالرحمن Böylece biz seni, kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar, Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız O'na güvendim. Dönüşte yalnız O'na'dır. وَلَوْ اَنَّ قُرْآنَا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطْتِ عَدْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِّ اللّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذ۪ينَ ان لو يشاء الله لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريب من دارهم او تحل قريب لا يأتي وعد الله إن الله لا يخلف Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut da ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı o bu kitap olurdu. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın bağdı gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah badinden dönmez. Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da Onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydim? Efemen huwa qaimun ala kulli nefsin bima kesabet, ve j'alulillah shuraka aql semmuhum.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 Herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar, Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz, Allah'a, yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa, boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis, inkar edenlere, Hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Lәhüm عذاب في الحياة Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Məsələl-i cennet, lət-i uğid min tepti hal anhar, ökulu hada imu vəzlü ha. tilk Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa ateştir. Vallazina ataynahumul kitabe yefrahuna bima Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Onlara de ki, bana ancak Allah'a kulluk yapmam ve O'na ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız O'na davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız O'nadır. وَكَذَلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا arabiyya وَلَئِنِ Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin, Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun. Ve biz onlara peygamberler ve onlar için eşler ve nesiller yarattık. Hiçbir elçinin Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi mümkün Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin yazıldığı bir kitap vardır. Yamhullahu ma yasha'u ve yuthbitu 'indehu'l-kitab. Allah dilediğini siler dilediğini sabit bırakır. Kitapların aslı onun yanındadır. Ve inna nuriyenke ba'dallazina na'iduhum aw natawaffayenke fe inma aleike'l-belağu ve aleyna'l-hisab. Ey Muhammed Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir. ۚ أَوَلَمْ يَرَو respectively the earth and cut it from its extremities. And Allah judges without onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür. وَقَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir. İnkar edenler sana sen peygamber değilsin derler.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 Bismillahi l-Rahmani l-Rahim. Al-İslamı. Kitabın azzalnahu ila hamid Alif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 وَوَيْلُ لِلْكَافِر۪ينَ O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O'nundur. Uğracakları şiddetli bir azaptan dolayı, vay kafirlerin haline.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 وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِأَيَّامِ اللّٰهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ <شَكُور> ki biz Musa'yı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 Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı bu Vadenşe kaltumle dentum hani Rabbiniz Andolsun ki şükrederseniz ''Sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir.'' diye bildirmişti. ''Ve qâle Mûsâ, ''İn tekfuru entum ve men fil ardı cami'an fe innallâhe Yine Musa Siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz iyi bilin ki Allah müstennidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır demişti. Elem yetikum neb'ullezina min qablikum kavmu Nuh ve Ad ve Semud ve'llezina min ba'dihim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 وَقَالُوا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ به لفى شك مما إليه مريب. Sizden önceki Nuh, At ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelen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 كن فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا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 وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى هَدَانَا سُبُلَنَا مَا وَعَلَى الْمُتَوَكِّلُونَ Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere, Elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler. Ve o zalimlere, elçilerine inanmadıkları için sizi yurdumuzdan çıkarırız. Yoksa <gülüyor> bizden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 Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zor ve helak olup gitti. <gülüyor> Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irindi bir su içirilir.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 o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır. ''Methalul lezîne keferû mi rabbihim a'mâluhum keramâdin işteddet bihi r-rihû fî yevmin âsif illâ yakadirûne mimmâ kesebû alâ şeyh. Zâlike huwad-dalâlul ba'îd.''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 فَهَل اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صبرنا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 وَقَالَ Şeytan, o zaman işi karıştırdı. Allah, sizi وَعْدَ verdi, sözü doğruladı. Sizden söz verdim, sizi yalanladı. Sizden söz verdim, sizi yalanladı futkom, fاستجبتم لى فلا تلوموني ولوموا ما أنا بمصرخكم ما أنا بمصرخكم وما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 Altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür. Alam تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتْ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 وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ مِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ كَشَجَرَةٍ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ Kötü bir kelime de, yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir.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 Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar. Elem tara ilallezine Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargahtır. Onlar, halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın. Sonunda varacağınız yer ateştir. Oğlum, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, وَيُنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ Ey Muhammed! iman eden kullarıma söyle de, namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce, Kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar. Allahu'l-lezî halak's semâvâti ve'l-ardı ve enzele mine's semâi mâen fe'ahrece bihi وَسَخَّرَ <gülüyor> Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denize akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır. <Sild consigo trend> ve <verTR developer> sakhara <Sild> voilà <created> size devamlı faydası olan güneşi ve ayı hizmetinize veren geceyle gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır ve ataküm min kulli ma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 ve çok nankördür. kördür. Ve iz qala İbrahim ve cenubni en meabda'l Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti. Ey Rabbim bu şehri güvenlik kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır. Ey Rabbim! Şüphesiz ki o putlar insanlardan bir çoğunu Kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse, gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin. رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّةِ بِوَادٍ غَيْرِ بِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاهِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ faj'al فَجَعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْو۪ي اِلَيْهِمْ وَرْزُقُهُمْ مِنَ الْتَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiyeye yerleştirdim. Ey Rabbimiz!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 وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki Sen bizim gizlediğimizi de, açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Elhamdülillahi'l-lezi vehebeli ala'l-kibari İsmail ve İshâk. İnne Rabbi'yle semî'ü add-dua'a. Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshâk'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder. Rabb, J'gəlni mukin al-ı salatı, və mül-đırriyeti, Rabbana, du'a. Ey Rabbim, beni de, soyumdan gelenleri de, namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz, dua'mı kabul et. Rabbena oferli li ve li ve lil hisab Ey Rabbimiz hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. Ve la tahsaben Allah gafilen amma ya'malu <gülüyor> sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor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 onlara siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz denir. mesaken tum fi maskinillezine zalamu anfusuhum ve tebena lekum keyfe faalna bihim ve tebena lekum keyfe faalna siz, kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik. Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri, Dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır. Allah tehsiben, Allah muclefa veğdihi rusule. İnna Allah azizun tıqam. Allah'ın peygamberlerine olan vadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür intikam sahibidir bu yer başka bir yerle göklerde başka göklerle değiştirildiği gün insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar وَتَرَى O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün. min مِنْ تَطِرَانٍ وَتَغْشَى عُجُوهَهُمُ النَّارِ Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar. Biyacziyallahu kullu nefsim naksebet. Allah sariyul hisabe. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür. Hâza balağıl insan ve liyuzar bhi ve liyâlemu annma hu ilâhu waḥid ve liyâlemu annma hu ilâhu waḥid ve Bu Kur'an